Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرُونَ تَنْتَشِرُونَ Ayet-i kerimesi ile inşallah dersimize başlayacağız. Şimdi geçen dersimizde malumunuz Cenab-ı Allah'ın genel olarak ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığını Ölümünden sonra yeri canlandırıp dirilttiğini ve bunları yaptığı gibi siz de ölümden sonra böylece kabirlerinizden kısınız mesajını verdiği gördük. Şimdi burada hem bu türden geçen ayet-i kerimelere delil olmak üzere hem de cenab Allah'ın kudretini, vahdaniyetini, rububiyetini ve buna bağlı olarak e, uluhiyetini ortaya koyan ve her birisi ve min ayatihi diye başlayan yani Cenab-ı Allah'ın varlığının birliğinin kesin delillerinden, belgelerinden alametlerinden birisi de şu zikredeceğimdir anlamında diye başlıyor ve min ayatihi diye başlıyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın bu ayet-i kerimeyi tezekkürle, tefekkürle aklını kullanmakla ve neticede Allahü Teala'ya ibadet etmeyi vazgeçilmez bir sonuç olarak kabul etmekle alakalı buyruklarıyla bitiriyor. 20. ayet-i kerime bu manada, bu meyanda şöyle başlıyor. Estaizu Ve min ayatihi en khalaqakum min turabin ثumme izâ entüm beşerun ten teşekûn. Cenab-ı Allah'ın varlık ve birliğinin ayetlerinden, yani belgelerinden, delillerinden birisi de sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz etrafa yayılan beşer, yani insan nevi, insan türü oldunuz. Gerçekten kendimizi iyice tanıyıp veya hatta iyice olmasa bile herkes tanıyabildiği kadar tanıyıp bu bizim yani atamızın Adem Aleyhisselam'ın topraktan var edilmiş olduğunu düşünürsek ve o topraktan bu varlığın bu hale geldiğini düşünürsek bunu var edenin gücünün, kudretinin ilim ve hikmetinin takdirinin ne kadar eşsiz, mükemmel ve harikulade olduğunu idrak ederiz. Toprak, duyu var mı? Yok. Hani diriden ölüyü çıkartıyor ya, ölüden de diriyi. Cenab-ı Allah buradan Adem oğlunu çıkardı. Topraktan, topraktan Adem oğlunu çıkarttı. Ne var toprakta? İşte toprak, bildiğimiz toprak. İçinde ne varsa var. İşte bazılarına göre yeryüzündeki ne kadar element varsa, yeryüzünde, insan vücudunda da var. Bu işi biz mütehassıs olanlarına bırakıyoruz. Fakat bildiğimiz şu ki, yani toprakta evet çok türlü karışımlar var. Fakat her birisi ayrı bir yerde. Ne şekilde olursa olsun o da ayrı bir şey. Bu topraktan bir avuç bir miktar suyla karıştırılıyor. Balçık oluyor. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bunun tafsilatı var. Aşamaları var. Bu balçık kuruyor. Zamanı gelince Cenab-ı Allah tarafından buna ruh üfleniyor. Bunun akılla Efendim bildiğimiz fiziksel yasalarla doğal yasalarla bu olabilir denilebilecek bir tarafı yoktur. Çünkü topraktan ne çıkıyor? Summa iza entum beşerun tentaşirun. Buradaki iza'nın enteresan ...daha doğrusu dikkat edilmeye değer bir manası var. Sonra... ...sonra... ...İza... ...buna... ...Fücaiyye denilir Arapçada. Yani beklenmedik bir... ...olayı... ...vuku'a geldiğini... ...anlatmadan önce... ...kullanılan bir edattır. Dikkat et... ...bir sürprizle karşılaşıyorsun. İzanın manası... ...ifade yerindeyse böyle eğer bir bakmışsın ki aniden beklenmedik bir zamanda siz etrafa yayılan bir beşer vermişsiniz, Toprağın canlanıp yürüyen konuşan akleden giden gelen bir Adem ve onun nefsinden bir havva çıkması yetmiyormuş gibi bunlardan bir de yeryüzünün her bir tarafına bağılan bir koca bir beşeriyet çıkıyor. Her bir insanın var edilmesi ayrı bir mucize demeyeceğim. Ayrı sayısız mucizelerdir. Her bir insanın var edilmesi. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılması ne kadar eşsiz, harikulade bir mucize ise her bir insanın anne karnında yaratılması büyümesi, doğması her bir aşaması ama inanın her bir aşaması büyümesi, gelişmesi ve hatta ölmesi her birisi ayrı bir mucizedir. Onun için gerçekten biz Allah'ın varlığının birliğinin kudretinin, ilminin hakimiyetinin kısacası bütün sıfatlarıyla rububiyetin en büyük delillerinden birisiyiz. Kainatta Cenab-ı Allah'ın varlığının en büyük delili belgesi işte biziz. Ben Allah'ın varlığını görmüyorum, bilmiyorum, tanımıyorum. Gerekçe değildir. Kendini inkar etmeden Allah'ı inkar etmene imkan yok. Ben yokum nasıl diyemiyorsan. ...seni var eden Allah için yok hiç diyemez Kendi kendimizi inkar etmeden... ...Allah'ın varlığını inkar etme... ...ya takat ve mecali yok hiç kimsenin. Onun için bir hakkın... Allahü Teala'nın bizi... ...yani ilk atamızı topraktan... ...sonradan... ...eşini kendisinden ayet Kerime çünkü böyle diyor Nisa suresinin başında وَخَلَقَ minha Zevceha O nefisten eşini yarattı. O halde allah Teala'nın varlığını, birliğini, rububiyetini idrak etmek bütün tafsilatıyla olmasa bile evvela insanda nedir? Fıtri bir hakikattir. Fıtrat, insana kendisini yaratan bir Rabbin olduğunu kaçınılmaz olarak telkin ediyor. Nisa suresinin de başlangıcı o manada çok enteresan. Bu iki ayet-i kerimeyi ve benzerlerini beraber düşünmemiz gerekiyor. Nisa suresi Medine'de inmiş bir suredir. Medine'de inen surelerdeki alışılmış hitaptan farklı olarak Mekke'de inen buyruklardaki hitap tarzı var. Yani ey insanlar diye başlıyor. Genelde çoğunlukla Medine'de inen hitaplar Ey iman edenler diye başlıyor. Nisa suresi Medine'de inmiş bir sure olmakla birlikte ey insanlar. Çünkü bu surenin başında ve surenin tamamında anlatılacak hakikatler birinci derecede bütün beşeriyeti ilgilendiriyor. Onun için Ya eyyühen nas İttekû rabbekum diye başlıyor. Ey insanlar Rabbinizden korkun. Sakının ona karşı gelmeyin. Onun emirlerine riayet edin, yasaklarına yaklaşmayın." diyor. Ve arkasından "Ellezî min nefsin vâhideh." Rabbiniz olan Allah odur ki sizi tek bir candan yaratmıştır. Tek bir candan yaratmıştır. Demek ki aslında bizim Adem babamız ne oldu? Şey Örümcek yapıyorlar. miydi? Bir şey miydi? Önemli değil. Işıktan yani, var ya. Ha. Sorun değil. Adem aleyhisselamın demek ki burada asıl dikkat çekilen tarafı onun topraktan yaratılış mayası değil o toprağına hayat veren topraktan mayasına hayat veren nefsidir. min nefsin wahide. Hepimiz o tek bir candan yaratıldık. Ve halaka minha Ve o candan da eşini yarattı. Ondan sonra bizler o Eşlerden, meydana gelen çocuklardan, o çocuklar eşler, çocuklar eşler ve bugün beşeriyet bu ayet-i kerimede belirtildiği gibi اِذَا entum بَشَرُونَ تَنْتَشِرُونَ Hakikati, gerçeği ortaya çıktı. Sizler birden etrafa yayılan koca bir beşeriyet oluverdiniz. Nisa suresinde ne diyor? خَلَقَ بِنْ هَزَوْ جَهَةً sonra ondan eşini yarattı. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Ve her ikisinden çok sayıda erkekler ve çok sayıda kadınlar yaydı. Bethse açtı, yaydı, dağıttı demek. Gerçekten öyle. Tenteşhirun manası da o. Yani adeta bu ayeti kerime Nisa suresindeki ayetin bir hülasası gibi, özeti gibi. Kur'an-ı Kerim zaten böyledir, üslubu. Bir yerde özet, genel hatlarıyla açıkladığı bir hakikati bir başka yerde tafsilatlı bir şekilde zikretmiş oluyor. Bir başka yerde kısmen anlattığı bir vakayı, bir başka yerde onu diğer kısmıyla anlatmıştır. Yan yana getirdiğiniz zaman ifade ederse resim tamamlanıyor. Tablo tamamlanıyor. Bu manada Kur'an-ı Kerim'i sık sık tedebbür ede ede her bir ayetin mümkünse diğer ayetlerle irtibatını kurmaya gayret ederek okuma, anlama ve bu şekilde tefsirlerden takip etmeyi ihmal etmemek hatta bunu mümkün mertebe sürekli yapmak da icap ediyor. Bir gün işte Allah rahmet eylesin rahmet vesile olur diye söylüyorum. Baktım babam Kur'an-ı Kerim'i okumayı kesti. Geriye doğru yaprakları karıştırıyor bu safı. Ben tabi daha o zaman bir şey fazla bir şey anlamıyorum. İmam Hatibi ya 1. sınıfta ya 2. sınıfta. Baba ne arıyorsun dedim. Niye okumanı kestin? Hiç alışkı tuttığım bir şey değildi. Gördüğüm bir şey değildi. Ya bu ayetin alakalı olduğu geride diyor başka ayet-i kerimeler de vardı. Onları bulmaya çalışıyorum. E o zaman şimdiki gibi bilgisayar yok. Daha sonra bizim yetişme dönemimizde el-murcemül müferresler çıktı. Kelimeden Kur'an-ı Kerim öyle bir şey yok. Hafızasına güvenerek. E Hafızla değildi doğrusu. Ama çok Kur'an-ı Kerim okurdu. O bakımdan ne nerede iyi şey iş ama yani Bir baktım onu da okudu bunu da okudu. Hah, tamam dedi o da sonra okumasına kaldığı yerden devam etti. Kaldığı yerden devam etti. Demek ki e, onun da bir baktı ki bir yerdeki bir tablo bir başka yerde tamamlanıyor. Tamamlanıyor hemen oraya müracaat etti. Kafasında problemi rahatlattıktan sonra okumasına devam etti. Bu şekilde böyle bir okuma, tedebbürlü bir okumadır ve faydalı olur Allah'ın izniyle. Ondan sonra ayet-i kerimeler sıralanmaya devam ediyor. وَمِنَ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Aziz kardeşlerim buradaki tabire çok dikkat edelim. Biz zıt değiliz. Allah bizleri birbirimize zıt olalım diye Birbirimizle karşı cepheden birbirimize ateş edelim diye yaratmadı. Erkeğimiz de bunu iyi idrak etmek zorundadır. Kadınımız da bunu iyi idrak etmek zorundadır. Ayet-i Kerime'nin lafzına kelime kelime lütfen dikkat edelim. Bu ne efendime söyleyeyim cahili bir kültür kalıntısı olan ifade ise. Kazak erkekliğin İslam'la alakası vardır. Ne de bugün revaçta olan zaten o kazak erkeklik bunlara haklı zemin oluşturuyor bir yerde. Siüstimal edilmeye elverişli bir zemin hazırlıyor. Bu da bir vakadır. Ayet-i Kerime ikisine de meydan vermiyor. Ayet çok dikkat çekici. Ve min ayatihi bakın ne erkeklere hitap ediyor ne ne Kadınlara, hepsine beraber. Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de nedir? En haleka lekum min enfusikum azvajan. Sizlere kendi nefislerinizden eşler yaratmış olmasıdır. Eşler yaratmış olmasıdır. Zevç, iki tekin bir arada olması demektir. Yani eş, ayakkabı Türkçedeki çifttir. Çift. Nasıl ki çiftin her bir teki öbürünün aynısıysa ve ikisi beraber olunca ancak bir çift oluşturup faraza ayakkabıysa, ayakkabı olarak giyinilebilecekse hepsi öyledir. Zevc böyle. Birisi olmayınca zevc denmez. Denilirse öbürünün eşi manasına kullanılır Arapçada ve erkeği dişisi aynıdır. Zevce pek kullanılmaz. Ancak anlam karışacaksa müennesi olan zevce kullanılır. Erkek için de zevç denilir, kız için, kadın için de zevç denilir. Zevce kolay kolay kullanılmaz Arapçada. Karışma olacaksa, erkek mi dişi mi e, muhatap karıştıracaksa o zaman belki ihtiyacı olursa kullanılır. Ya müzekkeri kullanılır ya müennesi kullanılır. Yoksa genelde ikisi de. Dolayısıyla buradaki enfusikum de ezvacen de kelimesi erkek için de hitaptır. Kadın için de aynı seviyede hitaptır. Nefislerinizden eşler yaratmış olmasıdır. Liteskunu ileyha Onda sükun bulmanız için. Burada Cenab-ı Allah'ın zevçlerin her birisini diğeriyle sükun bulmak üzere yaratmış olduğunu ve bunun onun ayetlerinden ve mucizelerinden olduğunu, varlık ve birliğinin delillerinden olduğunu zikrediyor. Ondan sonra diyor ki, beynekum بَيْنَكُمْ ve rahme. Ve aranızda bir sevgi ve bir merhamet yarattı. Müfessirler özellikle genç, genç oldukları zamanlarda eşlerde aralarında sevgi daha ileridir, daha galiptir. Yaşları ilerledikçe sevgi merhametle de desteklenir. Bu sefer birbirlerine şefkatleri, birbirlerini korumaları, birbirlerini esirgemeleri, birbirlerine efendime söyleyeyim, e, rüzgar esip de öbürünü rahatsız etmeyecek kadar birbirlerine titremeleri ortaya çıkıyor. Yani sizin bu duygu dünyanızı, ifade yerindeyse, manevi dünyanızı, her bir çağın ihtiyacına göre, her bir yaşı döneminin, ihtiyacına göre halden hale geçiren bazen onu baskın kılan bazen onu baskın kılan gençlik döneminde eşler arasında sevgi bağı daha güçlüdür yaşlanma döneminde merhamet bağı daha güçlüdür bu da ilahi hikmetin ayrı bir tecelli ve Cenab-ı Allah ilmiyle bunu hikmetiyle yaratmış olduğundan ötürü bunu yine ayrıca Min ayatihi diye bize takdim ediyor. Onun ayetlerinden varlık ve birliğinin kudretinin ilminin hikmetinin mutlak rububiyetinin delil ve belgelerinden birisi de böyle olmasıdır İnefizailli kalmiyetfe Şüphesiz bunlarda, bir değil, birçok ayetler var. Kimler için ama? يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edenler. Tefe'ül vezni Arapçada bir işi çokça yapıp tekrar tekrar yapmaya denilir. Onun için kullanılır. Tefe'ül vezni bir fiilin sürekli tekrar edildiğini anlatmak için kullanılır. Burada da ...hep düşünen... ...bu meseleler üzerinde kafa yoran... ...bu işin hikmeti nedir... ...bu işin tecellisi ne büyüktür... ...bu işin... ...bu fiilin, bu halikiyetin... Allahü Teala'nın eşleri... ...bu şekilde yaratmış olmasının... ...delaletleri ne kadar büyüktür... ...diye... ...düşünenler için... ...bir değil... ...birçok... ...ayetler, deliller, belgeler vardır... ...yani... Demek ki bizim topraktan yaratılmamız ve etrafa yayılan beşer olmamız tek başına ayet değil. Bizim aile hayatımız da bir ayettir. Hatta birçok ayettir. Birçok ayettir. Ve min ayatihi Bu sefer Cenab-ı Allah bakın bizi tarihten aldı. Aynı zamanda biz Müslümanların bakışının ifade erindeyse evrensel ve beşerin tümünü ihata eden bir bakış açısı olması gerektiğini, İslam'ın da esasen hadiselere böyle baktığını anlatmak istiyor. Biz tarihi, beşeriyetin tarihi olarak görürüz. Bütün insanlık bizi ilgilendirir efendim kavimler mücadelesi bir zamanlar ırkçı tezin faşist tezin şeyiydi teziydi yok sınıflar mücadelesi Marksist tez tarih tez bu hayır bizim tarihimiz tek bir nefisten Allah tarafından yaratılan çoğaltılan çoğalan ve dünyaya yayılan yeryüzüne de Allah'ın dini ile Rasuller'in getirdikleri tebliğlerle imtihan edilen beşeriyet tarihidir. Yani anlatılan hikaye benim hikayemdir. Müslüman olarak, insan olarak beni ilgilendiriyor. Müslüman olarak beni İslami duruş tarihteki beşeriyetin Müslümanca duruşu insan olarak da Müslümanıyla, gayrimüslimiyle Duruşu beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla ben tarihi iki hasım gücün çarpışması değil, insanların Allah'ın gönderdiği risalet karşısındaki duruşunun tarihidir bu. Bu tarihte beşerin birbirine düşmanlığı yoktur. Arızi sebepler dolayısıyla, beşerin yanlışlığı dolayısıyla, veya bazıların yanlışlığı dolayısıyla düşmanlık, kavga, mücadele ortaya çıkıyor. Yoksa özünde bir mücadele olsun diye hadise tarih tekevün etmiş, ortaya çıkmış değil. Konu çok geniş ve etraflı bir konu. Buna bu kadarcık değinmiş olmak zannederim bir ipucu olmak üzere yeterli görülür. İşte Cenab-ı Allah burada bizi yarattıktan sonra bizi aşıyor. Böylelikle İnsan ile kainat arasındaki irtibat kurulmuş oluyor. Ben kainattan kopuk değilim çünkü evvela yerden yaratıldım. Yerde kainatın en önemli bir parçasıdır. Benim soyumun, zürriyetimin ve geçmişimin üzerinde halifelik yapmak üzere yaratıldığı bir yerdir. Dolayısıyla benim kainatla irtibatım yer ile ve, ve yerinde bütün kainat ile irtibatı, ile irtibatı kadar kuvvetli ve güçlü bir irtibattır. O halde özellikle Grek düşüncesinde ve başka düşüncelerde yer aldığı gibi İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in insanları ve insanlık tarih ve anlayışını ortaya koyduğu zaman İnsan Tanrı mücadelesi, insan kainat mücadelesi kavgası yoktur. Biz yeryüzünün halifeleriyiz. Yeryüzü üzerinden kainatla kavga eden Don Kişotlar değiliz. Biz halifeyiz. Halife, halife olduğu yeri ancak imar eder. Tahrip etmez. Halife, halife, halife olarak kendi hem cinslerini yükseltir onları katletmez onları öldürmez bugün yeryüzündeki bu huzursuzluğun bu zulmün bu gaddarlığın bunca insanların zalimce gaddarca hunharca katledilmesinin güçlülerin zalimlerin ellerini tutup dur demeyişinin en önemli sebebi Yeryüzünde beşer olarak halifelik vazifesini yapabilecek güçten mahrum oluşumuzdur. Halifelik güç ister kardeşler. Biz yeryüzünün halifesi izleyip öyle kuru kuruya böbürlenmenin manası yok. Çünkü yeri gelir zalimin elini Burada dur diye durdurabileceksin. Gerekirse keseceksin. Sen kesmezsen o eli buyurun Suriye'de 8 yıldır. Müslüman olmaları apayrı bir özellik, bir durum. Fakat insan kesiliyor. Öldürülüyor. Tehcir ediliyor. İnsan diyorum çünkü içinde çocuğu var, kadını var, acizi var. Efendim ben söyleyeyim silahlısı var, silahsızı var, kendisini koruyabileni var, koruyamayanı var. Zulmün en ileri safhası. Ondan sonra biz ya işte şuraya yardım, buraya yardım diye kendi kendimizi paralıyoruz. Bu yapmamız gereken bir şeydir. ayrı bir konu. Fakat zaten onun umurunda değil ki. Sen bu şekilde yardıma koşarken kendini Toparlama şansını da kaybediyorsun. Onun da istediği bu. Sakın bunlardan kimse yardımına koşulmasın, anlamını çıkarmasın. Fakat bu zayıflığımızın neticesidir. Biz kendi yaralarımızı sarmak için değil, başkalarının yaralarını gerekirse sarmak ve yara almalarını önleyecek kadar bir güce sahip olmak zorunda. Kendi yaralarımız için ağlamaktan, kendi yaralarımızı sarmak için uğraşmaktan başka bir şey göremez ve düşünemez hale geldik. Yani bizi serseme çevirdi bu zalimler. He, hırsızın suçu var da ev sahibinin suçu yok mu? Nasreddin hocanın dediğini terse çevireceğiz. Ev sahibinin de suçu var kardeşim işte. Ev sahibinin suçu evini bu gibi zalim ve gaddar hırsızlara, talancılara, zalimlere karşı koruyacak kadar tahkim etmemektir. Madem bu dünya bunca eşkıya ile dolu, sen de ya o eşkıya'yı adam gibi hizaya getireceksin, fakat ilk olarak yapman gereken şey, bu eşkıyanın seni ve sana ait olan herhangi bir şeyi, Talan etmesine fırsat vermeyecek kadar güçlü olmak zorundasın. Ümmet, belki de ümmet olarak kıyamet gününde, belki de dünyada şu anda bana göre sorgulanıyoruz. İlk sorgulanma maddemiz, bana öyle geliyor ki, Ey ümmet, ben seni güçlü bir ümmet olmak üzere o tarih sahnesine çıkardım. Sen niye zayıf düştün diye sorgulayacaktır bize Cenab-ı Allah. Şu anda bu sorgulanıyor. Cenab-ı Allah bizi bu şekilde sorgulanıyor. Türkçede çok e, lafzan çok güzel bir, e, güzel olmayan bir ifade var ama manası doğru. Cenab-ı Allah'ın sopası yok ki derler. Cenab-ı Allah böyle dövdürür insanı. Bu şekilde kendisine getirtir. Kendimize gelmek zorundayız. Günümüz dünyası 14 asır öncesi dünyasının gibidir. Dünyası gibidir. Ne diyor Mehmet Akif rahmetullahi aleyh? Dişsiz bir, bir insan onu kardeşleri yerdi. Günümüzde de böyle. Anımızda da böyle. Peki 14 asır önce dişsizlerin dişi olan kardeşleri tarafından yenilmesini nasıl değiştirdi? Ne ile değiştirdi? Ne ile değiştirdi? Ve e'iddu lehum mastata'tum ayeti kerimeyle amel ederek dünyayı değiştirdi. o kafirlere, zalimlere karşı, gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın. Bütün ümmet bana öyle geliyor ki, bu ayeti kerime ile amel etmediğimiz için vebal altındayız. Fıkıh usulünde kaydedir. Emir, vücub ifade eder. Yani farzdır. Ve'e'iddu lehum mestata'atum min kuvve. Gücünüz yettiği kadar o kafirlere, zalimlere karşı güç hazırlayın. Bu güç nereden başlar? Öğrenci, daha doğrusu ilim öğrenmekten başlar. O ilmi, fiili bir güç haline dönüştürmeye kadar başlar. Resulullah nasıl tefsir ediyor? Harika bir tefsir. Kuvve-i, güç kelimesini, Er-Ramyu diye tefsir ediyor. Atış. Bu bütün her türlü silah gücünü ihtiva eden, kapsayan küçücük bir kelimedir. Ramy. Atış. Bombasından mermisine kadar her şey atıştır bugün. Atılmıyor. Geçmişte de oktan, evvelime söyleyeyim taşa kadar. Hepsi atıştı. Tarih boyunca savaş atmakla olmuştur. Günümüzde de böyle görünür o ki gelecekte de böyle olacaktır. Yukarıdan atarsın aşağıdan atarsın, karşıdan atarsın sağdan atarsın, soldan atarsın. Ama hepsi atıştır. Bomba atarsın mermi atarsın. Hepsi atıştır. Top güllesi atarsın. Başka bir şey atarsın. Ne atarsan at. Hepsi atıştır. Gerisi o atış için sadece ifade yerindeyse rampalardır, altyapılardır. Mekanizmalardır. Önemli olan o atışı yapacak güç, imkan, makina her neyse odur. Ümmet bunu ihmal etti. Ve bundan dolayı belki 400 yıldır ümmet günah içindedir. Bu günahtan ancak bir an önce bu halden kurtulalım diye çırpınanlar, elinden geleni yapanlar kurtulur. Yoksa bu konuyu hiç düşünmeyenler bile belki hatırlarına bile getirmeyenler var. Ne olacak onlar vallahi bilmiyorum. Ama zahiren Ümmet çok önemli bir farz-ı kifayeyi ihmal ediyor. Farz-ı kifayeler yerine göre farz-ı aynılardan önceliklidir. Sen namaz kılmayabilirsin. Bana ne senin namaz kılmamandan? Senin namaz kılmamanın bana bir zararı yok. Kılmanı isterim elbette. Kılmanın için elimden geleni yaparım. Yapmam lazım. O ayrı bir konudur. Fakat diyelim ki kılmadı birisi namaz kılmadı. Zararı kime? Kendisine. Fakat farz-ı kifayeleri işlerse kendisine de faydalı olur, bana da faydalı olur, sana da faydalı olur. Ben de böyle olursam böyle olurum. Farz-ı aynımı ihmal edersem zarar benimdir. Fakat farz-ı kifayeyi ihmal edersem zarar ümmetimdir. Ümmetinin tamamıdır. Ve bu farz-ı kifayenin ümmet için gerekli oluşuna kadar kuvvet kazanır. Gerekli oluşu oranında kuvvet kazanır. Ümmet bunun farkına varmak zorundadır. Çocuklarımızı bu şuurla, bu gibi farzları ihmal etmiş olmak şuuruyla yetiştirmek zorundayız. Elimizin altındakini ama bunu umumi bir dert, umumi bir mesele haline getireceğiz. Ama dert yanıp duruyoruz, dövülüyoruz, öldürülüyoruz, kahrediliyoruz. Doğru, doğru. Kardeşim, vaveyla koparmanın manası yok, faydası yok. İstediğiniz kadar, siz bir ölünün başında istediğiniz kadar ağlarsanız ona bir faydası olur mu? Veya ameliyatlık bir hastayı, komadaki bir hasta için ağlayın ağladığınız kadar bir faydası olur mu? Olmaz. Ya, bir an önce ağlamayı keseceksiniz. Aklınızı başınıza toparlayacaksınız. Soğuk kanlı hareket edeceksiniz. Bu, hastamız için ne yapılır diyeceksiniz. Onu, Soğukkanlı bir şekilde nereden başlanması gerekiyorsa oradan başlayarak tedaviye götürürseniz bir iş yaparsınız. Trafik kazası oldu, on kişi yaralandı, yirmi kişi yaralandı. Otursun elli 50 kişi, beş yüz kişi, bütün dünya ağlasın. Bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Zararlı da olur hatta. Başında toplansın üstünün, vah nasıl oldu, ah nasıl oldu? Hiçbir faydası olmaz. Dağılın bakayım diyecek birileri. Demesi lazım. Bu sizin işiniz değildir. Çekilin. Önce bir ilk yardım ne gerekiyorsa ama ilk müdahaleler böyle bir durumda bilenler tarafından yapılır. E bunlar olmasa ne olacak? Bir otobüs belki bir uçak insan belki bir tren dolusu insan ölüp gidecek. Ölüp gidecek. Ama onların imdadına yetişebilecek ehil insanımız varsa o konuda Allah'ın izniyle zararı askariye indiririz. Ümmetin bu manada problemi çok büyük. İstediği kadar büyük olsun ümmet bunun altından kalkmak zorundadır. Onun başka yolu yok. Başka yolu yok. Çünkü Cenabı Allah Efendime söyleyeyim. eee bize çalışıp dediği sürece biz çalışmayıp durduk. Mehmet Akif'in dediği gibi. Çalış diyor dedikçe şeriat. Çalışmadın durdun. Meseleyi kavramış rahmetullahi aleyh. Din namına binlerce kurafe uydurdun. Bakın mesela bu gece dolayısıyla kim bilir size ne gibi kurafe? ler sosyal medyadan şunu dağıtan, şu kadar ne olur 100 kişiye dağıtalım, ne olur 50 kişiye dağıtalım falan filan. Gelecek bunlar. Ya isterse dünyada 6 milyar insan var. Hepsine dağılsın. Ne faydası var? Ne faydası var? Sadece efendim Müslüm o sosyal medyanın reklamını o medya üzerinden geçinenlerin ekmeğine yağ ve buna benzer. Biz defalarca söylüyorum. Biz tüketici bir ümmetiz. Tüketici bir ümmet olduğumuz sürece belimizi doğrultamayız. Ama ne tüketiyorsak hepsini mutlaka biz üreten olmalıyız. Ne zaman üretici ümmet olursak o zaman halife ümmet oluruz. İnanın fikir tüketiyoruz, ideoloji tüketiyoruz, yalnız ekmek veyahut da teknoloji tüketmiyoruz. Teknoloji tüketiyoruz, sağlık tüketiyoruz, her bir şey tüketiyoruz. Zevkimizi dahi onlar artık yönlendirmeye başladılar. Öyle. Torunlarınıza sorun bakayım. Lahmacun mu yersin, hamburger mi yersin? Ne diyecek? Ya zevkimiz değişiyor. En basit bir örnek bu. En basit bir örnek. İşte bu, tüketen bir toplum olduğumuzun sıradan ama çok basit bir göstergesidir. Tüketen değil, üreten toplum olmak zorundayız. Tüketen ümmet değil, ilim, teknoloji, ahlak, Doğruluk, cesaret, şecaat, dürüstlük, eminlik, bütün ahlaki güzelliklere sahip bir ümmet, her şeyi üreten ve gerekirse her şeyi başkasına veren, telkin eden, nasıl vermesi gerekiyorsa dini siyaset açısından onu o şekilde veren ve karşılığını gerekirse Allah'tan bekleyen bir ümmet olduğumuz zaman biz, allah Teala'nın yeryüzündeki halifelik vazifesini hakkıyla ifa edebilecek bir mecraya doğru yol almış oluruz o zaman. Yoksa ümmet bu vaziyetiyle, ben buradaki bu konuşmamın, efendim söyleyeyim, müminlerin veyahut da ümmetin şu anda hemen derhal akışını değiştireceğini söylemiyorum, iddia da etmiyorum. Fakat başka yolla da düzeleceğine inanın, inanmıyorum. Ümmet için adam akıllı çalışmak, çalışmak, çalışmak. Herkes kendisini bilsin, tanısın. Kardeşim ben bu ümmetin havuzuna ne atabilir? Ümmet için en hayırlı olanlar bu havuza en fazla, en yararlı, en önemli ve en çok eksiği hissedilen şeyleri katanlardır. Cenab-ı Allah hepimizi bu ümmete katkısı çok. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan ecir ve beklentileri gerek bu dünyada, gerek öbür dünyada, beklentileri de rahmetinden o kadar çok olan kullarından eylesin inşallah. Devam ederiz inşallah. 22. ayeti kerimedeydik. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته خلق السماوات Allah'ın varlık ve birliğinin delillerinden, belgelerinden birisi de gökleri ve yeri yaratmasıdır. Demek ki gökler ve yerin yaratılışı bizim kendilerine karşı savaştığımız veya savaş kazanacağımız veya yeneceğimiz bir nesne, bir obje değildir. Batı kültüründe bunun izleri hala devam ediyor. Tabiata karşı savaşmak, zihniyeti ifade endeyse batının genlerine işlemiş. Tabiata karşı zafer kazanmak onların en büyük zaferleri kabul edilir. Onun için Söyleyeyim, bir uzay gemisi fırlatacak, adına Challenger koyar. Meydan okuyan. Kime meydan okuyorsun? Kime? Meydan okumak barış olmayan bir yerde olur. Barışık olmayanlar arasında meydan okunur. Ama bizdeki hilafetin esası, yaratıcılığın esası, sevgi ve muhabbettir. Biz kainatı severiz. Yeri severiz, göğü severiz, yıldızları severiz. Ağaçları, bitkileri, börtüyü, böceği severiz. Çünkü bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Bana Allah'ı işaret eden, bana Allah'ı gösteren, benim için Allah'ın sayısız delillerinden bir delil olan bir varlığa ben, Kem gözle, kötü gözle bakamam. O benim yenmem gereken, ortadan kaldırmam gereken bir rakibim, bir düşmanım olamaz. Aksine benim yeryüzündeki halifeliğimi kolaylaştıran bir unsurdur. O bakımdan kainatın, yerin ve göklerin, güneşin ve ayın İnsana Allah tarafından müshahhar kılınmış olması üzerinde, mümin olarak çok iyi düşünmemiz lazım ki, kainat ile alakamız doğru bir zemine otursun. Kainatı gerçekten seviyoruz, biz sevmek zorundayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize, hilal doğduğu zaman, şu duayı yapmamızı öneriyoruz. Emre diyor, teklif ediyor, tavsiye ediyor. Allah benim de rabbimdir, senin de rabbidir. <gülüyor> Bakın hilal ile aramızda ortak bir ne var? Bir ortak payda var. Allah benim de rabbimdir, hilalin de rabbidir. Bütün kainat için bu böyledir. <gülüyor> o halde hepimiz aynı Rabb'e ibadet eden köleleriz abidleriz. Hepimiz ifade yerindeyse tıpkı aynı mescitte, aynı namaz için yan yana saf tutan müminler gibiyiz. Ben Allah'ı zikrettiğim gibi, Allah'a ibadet ettiğim gibi kainat da ibadet ediyor. Değil mi? Ve in min şeyin illa yusebihu bihamdi velakin la tefkahune tesbihahum diyor. Allah'ı hamdiyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini, subhanallah demelerini, Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih etmelerini anlayamıyorsunuz. Benim gibi zikreden bir canlıyı, canlı hükmünde bir varlık, bir varlığı ben ihtiyacım olmadan telef edemem. Onun için Yenilmesi helal olan hayvanları bismillah diyerek kesiyoruz. Çünkü normalde bizim onlara zarar verebilme hakkımız, yetkimiz, selahiyetimiz yoktur. Ancak Allah izin verdiği için biz o hayvanları kesiyoruz. Allah izin vermeseydi kesemezdi. Bir can öldürmek olurdu. Onun için şer'an öldürülmesi yasak olan hayvanlar vardır. İhram yasakları vardır. Harem bölgesi yasakları vardır. Bütün bunlar nedir? Müslümanda tabiata canlı olsun cansız olsun hiçbir şekilde gereksiz yere tahrip edecek efendim telef edecek e, halden veya telef etmekten uzak durmamız içindir. Bunu öğretmek içindir. Bununla da yetmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varsa, kıyamet kopmadan onu dikebileceğini biliyorsa, onu diksin diyor. O fidanı diksin. Kıyamet koptu kopacak. Bir hurma ağacının fidanının ağaç haline dönmesi seneler alır. Meyve vermesi daha fazlasını alır. Ama kıyamet dahi kopacak olsa bu şuurla biz, bizi Cenab-ı Allah bizde ifade tabi tabiatla barışık olmak, tabiatı sevmek, tabiatı geliştirmek, onu düşman bilmek değil. Tabiatı dost bilmek, hatta Benimle aynı Rabb'e ibadet eden bir muahid bilmek. Allahu ekber. Bir muahid bilmek seviyesine çıkartıyoruz. Onlar Allah'ı tesbih ediyorlar. Onun için mümin bir ağacı veyahut da bir otu bile kesecek olursa, biçecek olursa düşünür. Benim bunu kesmeye, biçmeye ihtiyacım var mı? Yoksa olmaz, caiz değil. Fıkıh kitaplarında yazar, avlanmak caizdir. Fakat spor olsun diye, zevk olsun diye avlanmak caiz değildir. Keyfine avlanmak caiz değildir. İhtiyacın varsa ve bir ihtiyaç göreceksen avlanırsın. Bu incelikleri bilmediği için, efendime söyleyen batıllar, Amerika'nın yarısını, ABD'nin yarısını çöle çevirdiler. Orta Amerika çölleriyle meşhur. Basit şeyler değil bunlar. İnsan öldürdüler, hayvanatı öldürdüler, bitki örtüsünü katlettiler. Neler neler yapmadılar ki? Bütün bu vahşiliklerini unutuyorlar, unutturuyorlar, Hala yeni vahşiliklerle uğraşıp duruyorlar. Yine merhum Akif çok güzel söylüyor. Ya. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Onlar kendilerini böyle diyorlar ya. Baba bu Irak'ı işgal ettirmeye başladığı zaman Irak'a demokrasi götüreceğiz dediler. Ulan batsın sizin demokrasiniz işte buyurun. Irak hala huzur bulabilmiş değildir. Aradan 20'nin üzerinde 30 seneye yakın zaman geçti neredeyse. Ne bu? Hangi huzuru getirebildiler? Getiremiyorlar. Onun için İslam gerçekten ismi gibi seni evvela alemlerin Rabbi ile barıştırır. Ondan sonra kainat ile barıştırır. Mümin onun için barış insanıdır. Hele hele kendi hem cinsleriyle müminin de kafirin de hukuku ayrı olmakla birlikte mümin kafir ile dahi barışıktır. Akide ihtilafını bana karşı savaş sebebi yapmadığı sürece ben kafirle de barışçıl ilişkiler içerisindeyim. Yeter ki dediğim gibi akide ihtilafını ön plana çıkartıp onu savaşma sebebi haline getirmez. Veya akide perdesinin arkasına sığınarak beni sömürmeye, beni talan etmeye, beni katletmeye paravan etmez. Bunu yapmadığı sürece ve benzeri durumlara girmediği, yani o düşmanca bir tavır ve tutuma girmediği sürece benim kafirle de barış içerisinde yaşamak noktasında problemim yoktur. Meselem yoktur. Çünkü nihai olarak onun da benimle bir kardeşlik bağı vardır. O da Adem oğludur. Okuduğum gerek bu ayet-i ile 20. ayet-i ile başta gerek Nisa suresi onunla alakalı olarak pardon 21. ayet-i kerimeyle alakalı olarak alakalı olarak hatırlattığım Nisa suresi de bunları gösteriyor. Onun için biz ...daha doğrusu dünyaya... ...ve hatta kainata. Az önceki derste... ...üzerinde ısrarla... ...hatta biraz da belki... ...uzunca durduğum... ...ümmetin... ...kuvvetli olması bu barışın teminatıdır. Onun için zannederim... ...namık kemalindir. Cenge hazır ol... ...ister isen... Sülhü salah. Barış istiyorsan, sulh ve salah. Ve düzelme istiyorsan, cenge hazır olacaksın. Ayet-i Kerime'den ilham alarak söylemiş bunu. Ve e'iddu lehum <gülüyor> mestata'atum. Ayet-i Kerime'sinde. Onlara gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın diyor. Olmayınca olmuyor. Şu anda beşeriyetin bütün sıkıntıları tekrar ediyorum, bu ümmetin güçsüz ve zayıf olmasında gelip odaklanıyor ve toplanıyor. Güç de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özetlediği gibi tekrar ediyorum. Atmaktır. Ele el kuvvetu hiyer ramyu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu kelimelerin döküldüğü ağza can kurban. Ne kadar güzel özetlemiş. Dikkat edin ele. Dikkat edin bu işe diyor. Kuvvet denilen şey ayeti kerimede Erramyu. Atıştır atış. Bizimki atış değil akış. Ne bu ya? Tüketiyoruz dediğim gibi ya. Yani yetmiyor olmuyor olmuyor. Helalinden elbette yiyeceğiz. Elbette Allahü Teala'nın bize helal kıldığı hoş ve temiz şeyleri yiyeceğiz, giyeceğiz. Ayet-i kerime bunu söylüyor. Bunu olacak fakat başkasının ürettiği değil. Kendi ürettiğimizi tüketeceğiz. Ve muhtaçları da üretim fazlamızla giydireceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Üretim fazlamızı başkalarını sömürmek için değil, gerekirse başkalarını, muhtaçları kollamak için değerlendireceğiz. Ki, sömürmek isteyenler onları sömürüye fırsat bulmasın. Diyecek ki, Yahu siz bizden çok şeyler alarak, bize az bir şeyler veriyorsunuz ama birileri var bizden hiçbir şey almadan veriyor. Bizden bir şey istemeden, bizden karşılık beklemeden veriyor. Siz bize İncil veriyorsunuz topraklarımızı alıyorsunuz. Siz bize eber eber söyleyeyim, doktor olarak geliyorsunuz dinimizi alıyorsunuz. Bize şunun karşılığında bunu yapıyorsunuz. Fakat Müslümanlar geliyor, bizden hiçbir şey istemiyor. Ve sizin yaptığınızın kat kat fazlasını yapıyorsunuz. O zaman görürsünüz, insanlar fevç fevç Allah'ın dinine nasıl girer. Sıkıntımız odur. Sıkıntımız odur. Bir an önce bu ümmet zayıf olmaktan kurtulmak zorundadır. Esselam. Başka söyleyecek... Başka ek bir söze ihtiyaç yok. Devam edelim ayet-i kerime bir şey daha söylüyor. <gülüyor> Gökleri ve yeri yaratması. Ondan sonra ne? وَاَخْتِلَافُ ve وَاَلْوَانِكُمْ İnsanın, daha doğrusu İslam'ın insanı getirdiği seviyeye bakın. Renk ve dil farkının İnsan ayırımcılığına esas teşkil edemeyeceğini... ...Efendime söyleyeyim, Birleşmiş Milletler veyahut da insan hakları evrensel beyannamesiyle... ...biz ortaya koyduk diye övünüyor zavallı batı. Benim tarihimi, benim hatta kitabımı inkar ederek bunu yapıyor. Dikkat etmeyerek bunu yapıyor. Ama Ayet-i Kerime bunu nerede tutuyor? Hepinizin diyor dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir. Hançere aynı hançere, değil mi? Evanın beyazın hançeresiyle siyahın hançeresi farklı mı? Veya şu dili konuşanla bu dili konuşanın hançeresi farklı mı? Ama Allahü Teala'nın yaratmış olduğu aynı sistemden. Ayrı diller konuşuluyor. Sayısız diller konuşuluyor. Saymasını bilmiyorum yeryüzünde konuşulan kaç dil var. Sadece Hindistan'da şu kadar yüz dil konuşulduğundan bahsediliyor. Bunların farklılığı neye delalet? Demek ki insanoğlunda böyle bir ifadeinde ise dil zenginliğine dair de Ciddi bir kabiliyet var. Ciddi bir kabiliyet var. Ve bu Allah'ın varlık ve birliğinin ayetleri oluyor. Yalnız derilerimiz mi farklı, dillerimiz mi farklı? Bir gün birisi Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, yahu diyor şu satranç tahtası da hayret ediyorum. Küçücük bir tahtada sayamayacağın kadar oyun oluyorum. Sayısı var mutlaka da ben rakamını belki bilmiyorum veya belki o sayı söylememiş Çünkü ne kadar olursa olsun nihayet mahnuttur. Hazreti Ömer diyor ki ben ona daha hayret sana daha hayret verici bir şey söyleyeyim diyor. İnsan yüzü satranç tahtasının belki yarısı belki dörtte biri kadardır. Değil mi? Satranç tahtası altmış dört karedir. 64 karede bu kadar çok kombinasyon oyun oynaması normaldir yani. Fakat insan insanoğlunda nihayet kaç organ var? Efendim, e, küçükken bize sordukları bilmecede dedikleri gibi yedi delikli tokmak. Yani bu kadar sayılı yani. Kulaklarımız, burnumuz, gözümüz, kaşlarımız, kirpiklerimiz, ağzımız, çenemiz vs. Alanda şu kadar her birimizin hemen hemen avucu, açık avucu kadar yüzü var. Değil mi? Bu sınırlı küçücük alanda ve bu sınırlı organlarla Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığından beri kıyamete kadar birbirinin tıp atıp iki kişi yaratmış mıdır? Mümkün değil. Aramızda Öğretmen, hocalarımız, arkadaşlarımız da var. Ben öğretmenlik yaptım. Üç veya dört ikiz bana denk geldi öğretmenliğim sırasında. İlk girdiğim zaman bir sınıfta baktım. Böyle hemen kapının yanında da bir ikiz oturuyorlar. Ulan bunlar bana mi şaşırtırlar diye kendi kendime düşündüm. Ayırt edemeyeceğim. Mesela yazılı da biri diğerinin kağıdını yerine verse öbürü bir yamazlamazlık yapsa öbürünü atsa gibi bir yığın ihtimalleri insanın öğretmen olarak ister istemez disiplin açısından eğitim açısından hatırınıza geliyor. Aa, bir hafta geçti meğer o ikizler hiçbir birine benzemiyormuş. Aralarında o kadar çok ayrılıklar varmış ki inanın farklılıkları kısa zaman içerisinde farklılıkları aynı elbise giyseler bile. Farklılıkları benzerliklerden benzerliklerinden daha fazla olduğunu keşfediyorsunuz. Cenab-ı Allah aynı yumurta ikizlerini bile tıp atıp yaratmamıştır. Çok farklılıkları var gerçekten. İkizleri olan anne babalar bunu daha iyi anlarlar. Yok öyle bir şey. Cenab-ı Allah'ın ayetlerindendir işte. Bu kadar farklılık, bu kadar değişiklik, bu kadar şeylik Kimin şey? Yani Allahü Teala haşa fabrikasyon yapıyor değil. Her birimiz adeta her birimiz için ayrı bir kalıp. Sadece bedeni kalıp olsa hadi neyse. Ruhumuz, duygularımız, eğilimlerimiz, tercihlerimiz, etkileyişimiz, etkilenmemiz her bir halimiz. Her bir halimiz. Bütün bu ayrıntıları düşündüğümüz zaman ne yapıyorlar? İşte denalar, bilmem neler vesaireler bütün bunlar ayrıca Cenab-ı Allah'ın halikiyetinin, kudretinin sonsuzluğunu Bunu akıl havsalı alamayacağını gösteriyor. Ve bütün bunlar her bir insanın hilkati küçücük bir meni damlacığında Efendim yumurtacıkta ne yapıyor? Şifreleniyor, dökülüyor. Acayip bir şey. La ilahe illallah deyip Allahü Teala'nın önünde boyun eğmekten ve ona teslim olmaktan başka yapılacak hiçbir şey yoktur. İnsanın önünde ikinci bir alternatif bulunamıyor. Onun için bunlar ayetler. Ve dikkat ederseniz Cenab-ı Allah burada dil ve renklerimizin farklılığı varlığı varlığının varlığının ve birliğinin ayeti delili belgesi olarak gösteriyor. O halde bunları aynı Rabb'e yönelişimizin belgeleri olarak göre görüp ayrılığımızın birbirimize düşmemizin birbirimizle kavga etmemizin veya birbirimizi Yukarıda ve aşağıda görmemizin hiçbir gerekçesi ve sebebi olmadığını böylelikle anlamış ve idrak etmiş oluyoruz. İnne fi zalika le ayatin lil alimin. Allahu ekber. Ayet-i kerimenin ne kadar mükemmel bir şekilde sona erdiğini görüyoruz. Şüphesiz bunda <gülüyor> alimler için bilgi sahibi olanlar için Ayetler vardır. Demek ki bu işin ayrıntılarını ortaya koymak ilimle uğraşanların işi ve vazifesidir. Vazifesidir. Ama belli bir zamandan itibaren bilim dedikleri ilim ne oldu? İçi Ayet-i Kerimelerin bu muhtevasından, tevhidden boşaltıldı, pozitivizmden itibaren laik bir ilim, bir bilgi, laik bir bilgi anlayışı ortaya çıktı. Bir gün, şimdi profesördür bildiğim kadarıyla, da o zaman bir kalp mütehassısı arkadaş hocam dedi Allahü Teala diyor kalbi öyle bir yaratmış ki kalbi diyor tanıyıp, anlayıp da Allah'ın varlığı ve birliği önünde secde etmemeye imkan yok dedi. Ve dedim hocalarınız niye secde etmiyor? Vallahi hocam inat ettiklerinden dedi. Aynı şeyi inanın bir beyin Cerrahı profesörden naklen dinledim. Ve buna benzer her şey. Kim? Öyle onun nakline bunun aktarmasına ihtiyaç da yok. İnsan ile alakalı az önce bahsettiğim hücre yapımızdan tutunuz. Saçlarımızın tellerine varıncaya kadar. İnsan ile alakalı ne okursak ağzımız bir karış açık kalır. Hayretten donak kalırız. ...bu kadar ilim, bu kadar kuşatıcılık, bu kadar hassasiyet, bu kadar ince dengeler... ...yalnız insanda mı bu üstelik? Her bir varlıkta. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor Bakara suresinin başında? Müthiş bir ayet-i kerime o. Estaizu billah اِنَّ Allah la يَسْتَحْي۪ي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَالْقَارِ Allahu Ekber. Allah öyle yarattığından hayal etmez. Çünkü her bir yaratığı ayrı bir harikadır. Herhangi bir örneği misal olarak göstermekten bir sivri sinek de olabilir, ondan daha ileri de olabilir. Bir sivrisineği veya ondan daha ilerisini örnek olarak göstermekten çekinmez, sıkılmaz, rahatsızlık duymaz. Niçin? Çünkü o sivrisineğin bile sayısız mucizeleri var. O sivrisineğin hılkatini, biyolojik yapısını bir tetkik etsin birisi. Bir öğrenin bak. Biz insanlarda bir kalp var, sivrisinekte üç tane kalp varmış. Mesela. Ve buna benzer. Baktığınız zaman aman Ay o, o sivrisinek, hortumu ne kadar kardeşim? Ha? İnceliği Ne kadar? Yaktırmadan fark ettirmeden geliyor, derimizi deliyor, uygun yerden kanımızı emdiği kadar emiyor, sen onu pat diye öldüreyim derken kendi kendin canını sadece yakıyorsun, uçup gidiyor bile. allah Teala böyle bir harikul ade bir varlık yaratmışken, varlık ve birliğinin ayetiyken niye, niye utansın haşa örnek göstermek? Ve buna benzer. Ankebut suresini geçen bitirdik. Ankebut harika bir varlık ayrıca. Ve buna benzer. Yani örümcek gibi. bütün varlıklar. Dolayısıyla bunlar bize nedir? Allah'ın varlık ve birliğinin ayetleridir. Ama inne fi zalike le lil alimin. Şüphesiz bunda alimler için, bilginler için ayetler vardır. Demek ki bilgin oldun mu? ...modaya uyarak Allah'ı inkar etmeye yönelme. O bilginin kıymetini bil. Allah'ın sana lütfettiği, o alanda bilgi sahibi olma imkanlarını vermesinin kıymetini bil. Onu kendini Allah'a yakınlaştırıcı bir yol olarak gör. Yani bizi yalnızca Kur'an, sünnet, Allah'a yakınlaştırıyor diye bir şey yok veya namaz... Kur'an tilaveti değil. Allah'ın kainattaki ayetleridir bunlar. Bunlar da ayet bakın. allah Teala'nın kainat için kullandığı ayet tabiri Kur'an ayeti için kullandığı tabirlerden sayıca daha fazladır. Ayetler Varlık kadar Kur'an-ı Kerim'in nihayet ayet sayısı altı bin küsurdur değil mi? Ama bu ayetlerdir. Ayetler diye nitelendirdiği varlıkların sayısı yok. Sayamayız yani. Saymakla bitmez. Ama kimler için burada bir önceki ayet tefekkür eden, iyice düşünen, zihin yoran, kafa yoran, bilgilerini de zihinlerini de bu hususta yönlendiren ve odaklandıran, burada da inne fî zâlike lâ yâtilil alimin. Alimler için bunda ayetler vardır. O halde Allah'tan uzaklaşıp duran ilimle uğraşanlara bu ayet-i kerime iyi sesleniyor. Kendinize gelin diyor. Sizin ilminiz aslında sizi Allah'tan uzaklaştıracak bir ilim değildir. Onu doğru okursanız, doğru anlarsanız, bu ilimler sizin için Allah'a açılan, Allah'a götüren, Allah'ın hidayetine götüren bir kapı olacaktır. Onun kıymetini bilin diyor. Alimler için birçok ayetler vardır. Allah Allah. Her biri apayrı gerçekten üzerinde durulmaya hayreti gerektiren büyük hadiseler. Ve min ayethi manamukum billeyli ve nihari ve itiraaukum min Onun ayetlerinden birisi de geceleyin uyumanızdır. Ve nahari gece ve gündüz uyuyabiliyorsunuz. Biz yalnız gece uyumuyoruz ama her ne kadar gece uyumak için gece tahsis edilmiş ise de insan gündüzünde uyuyabilir bazen. Niçin çünkü özellikle Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ve halen sıcak ülkelerde Arap'larda bilhassa ki bir Arap geleneği olarak hala İspanya'da devam ediyormuş. Kuşluk vakti uyku. pardon. Öğle sıcağında uyku. Kaylula. Tabii. Kaylula uykusu. Ne diyorlar İspanyollar siesta mı diyorlar? Ha. O şekilde devam ediyor. Bir, bu Müslümanların orada bıraktıkları geleneklerden birisidir. Müslümanlar İspanya'yı fethetti. Endülüs devletindeki o gelenek Müslümanların kökünü kazımaya çalıştı Haçlılar. Fakat o iklime uygun. İspanya'da az sıcak değildir aslında. Bizim Akdeniz bölgesi yöresi kadar şeydir. Orada o, uyku, o geleneği devam ettiriyorlar. Devam ettiriyorlar şey diyor. وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ gündüzün Gündüzünde O'nun lütfundan arıyorsunuz. Bu da ayrı bir ayet. Bakıyorsunuz, aynı şartlarda, hatta belki yan yana, aynı işi, aynı kalitede yapan iki kişi, Allah'tan lütuf arıyor, birisi de oluk oluk geliyor, öbürüne gıdım gıdım geliyor. Buna akıl sır Buna akıl sır bu allah Teala'nın taksimatıdır. Taksimatıdır. Onu onunla imtihan ediyor, öbürünü öbürüyle imtihan ediyor. Her ikisi de Müslümanca bir duruş şelgilemeleri şartıyla imtihanı kazanma imkanlarına sahip. Hiç fark etmiyor. Yani birisinin imtihanı daha zor, daha kolay, daha ağır yok. Her ikisiyle de insan imtihan edilebilecek istidatta yaratılmıştır. Onun imtihanı bu. İbtiqâukum min fadlî. <gülüyor> Allah'ın lütfundan arıyoruz ama Allahü Teala lütfunu eşit dağıtmıyor. Herkes bir şekilde Allah'ın lütfundan kendisine göre bir pay alıyor. İnne fî zâlike le âyâtillikavmi yesmeûl. Bir önceki ayet yani 21. ayetin sonunda tefekkür ve dikkat çekildi. 22. ayet-i kerimede ilme bilenlerin o ayetleri idrak etmesine dikkat çekildi. 23. ayet-i kerimede uyanık bir kulakla işiten le-âyâti <gülüyor> li-qavmi yesme'ûn kulak kabartan dikkatle dinleyen işiten işittiğini anlayan idrak eden kimseler için bir topluluk için ayetler vardır. Ayetler vardır. Gelib Allah rızık sebeplerini, esbabını kainatta yaratmıştır. Dünyada, yerde, gökte vesaire. Onun için insanoğlu ziraatsa ziraat, sanatsa sanat, Sanayi ise sanayi, ticaret ise ticaret. Bütün rızık arama yollarını sonuna kadar kullanacak ve hatta gerekirse zorlayacaktır. Fakat helal dairesinin dışına da çıkmayacaktır. Ondan sonra allah Teala'nın rızkı ne gelirse ona şükretmesini bilecektir. Ondan sonra... وَمِنْ اٰيَاتِهِ barqa الْبَرْقَ ve وَطَمَا Onun ayetleri arasında şunlar da vardır. Size şimşeyi korku ve übit ile gösterir. Yani şimşeyi gördüğü zaman insanlar onun yıldırım halinde kendilerine veya yakın çevrelerine isabet eder diye korkarlar. Fakat arkasından yağmur gelir, mahsullerimiz bollaşır, meralarımız efendim gürleşir gibi beklentilerle de ümit ederler. Ümide kapılırlar. İşte bu da Allahü Teala'nın bir ayeti. Bakın tecelli bir tane. Hadise bir. O da şimşeğin çakması. Ve insanların bunu görmesi. Ama oradaki Vaziyetinize göre Bir beklentiye giriyorsunuz Ve bunlar zıt beklentiler Kimisi korkarak bakıyor Kimisi umutla bakıyor Tabi Çok uzun bir zaman geçti Şu anda ayrıntılarını hatırlamadığım için Söyleyemeyeceğim Şimşeğin Şimşeğin Yerin verimi suların evet ben söyleyeyim yeraltı sularının harekete geçmesi ve buna benzer yer ile çok enteresan çok dikkat çekici münasebetleri var gerçekten insan bunları düşündüğü zaman Allahü Teala'nın ayetlerinin bu gibi ayetlerin gerçekten insanın dikkatini çekecek kadar ve dikkat etmeyi hak edecek kadar üzerinde durmayı hak edecek kadar büyük şeyler olduğunu anlar. Müslümanlar kısacası diyemeyiz ki efendim biz 3 asır önce ilmi bıraktığımız, ilmimizi bıraktığımız yerden devam ettirelim. Hayır. Bugünkü, daha doğrusu her zamanki aslında ilim beşeriyetin malıdır. Çünkü Bugünkü bilimin, teknolojinin bu seviyeye gelmesinde ateşi icat eden ilk insanın da payı vardır. <gülüyor> Tekerleği icat edenin de payı vardır. Çiviyi, vica, civatayı, silomunu icat edenin de payı vardır. Makineyi icat edenin payı da vardır. Efendim ben söyleyeyim, şu kanunu, bu kanunu bulanın da payı vardır. ...şu madeni işlemeyi, bunu buraya getirmeyi... ...vesaire. Değil mi? Dolayısıyla öyle... E, ...yine bugün... merhum Akif'i çok andık. Verhum Akif ne diyor? Çünkü diyor... ...milliyeti yok... ...ilmin ve sanatın yalnız diyor. Yani bunlar beşeriyetin malıdır. Beşeriyetin... ...malıdır. Onlara bu şekilde... E, ...bakmak lazım. Yani... İlim şu anda mevcut olan haliyle hangi yolla senin için en uygun, ifade ise maliyeti en düşük, verimi en yüksek. Şekilde nasıl öğrenebileceksek öyle öğreneceğiz. Vazifemiz budur. Ondan sonra ne olur? Şimşek çaktıktan sonra ve yunzilu min Şimşekler çakar, gök gürültüler olur. Bir bakıyorsun maşallah gökten sağanak gibi yağmur boşalır. Ve yunzilu min Ve semadan özel bir su indirir. Bir su. Bu suyun özellikleri var. Evet. Belki evvelim dedikleri gibi formülü H2O'dur. Ama veya şeyi, simgesi neyse ne diyorlarsa onu artık odur. Fakat semadan inen suyun kendine ait yerdeki sudan şu veya bu şekilde ayrı ve farklı özellikleri de vardır. Onun için burada Cenab-ı Allah bu kelimeyi nekire olarak kullanmıştır. Özel bir sudur bu. Evet, içme kaynaklarımızı bilmem ne falan hepsini zenginleştiren. Doğru. Fakat aynı su çoğunlukla denizden buharlaşmış olan bulutların bir neticesidir. Yere indiği zaman semadan bir takım belki karışımlarla bir şeylerle karışarak ider vesaire vesaire. Bir on özellikleri var ve farklılıkları var. Feyhhi bihil alarda, ba'de موتها. O suyla ne yapar? Ölmüşken yeri diriltir. Canlandırır. O suyla yağmur yağmadı mı ziraatle uğraşanları ciddi efkar basar. Vaktinde zamanında yağmadı mı yalnız onlar değil aslında. Doğrudan doğruya ziraatle alakası olmayan bizim gibilerin de bir yerde düşünmeleri lazım çünkü bu bir ürünün azlığı demektir çok geniş sahada olursa ve yoğun olursa arkası kıtlık gelir ve bu ziraatçıyı da etkiler, ziraatçı obyanı da etkiler, devletleri bile etkiler yerine göre. Onun için bunun da bir böyle bir Allah tarafından indirilmiş ayetleri var. Peki bu kimlere ayet kimlere ayettir? اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Bu sefer akledenler devreye girdi. Yani kısacası ister aklet, ister işiten birisi ol, ister alim ol, ister tefekkür eden ol. Senin Allah'ın ayetlerinden görmen gereken ve bunun neticesinde Allah'ın varlık ve birliğini kabul edip, onun uluhiyetine teslim olmanı gerektiren sayısız ayetlerle karşı karşıyasın, onlara muhatapsın. Kurtuluşun yok yani. Ha, ama diyorsan ki ben kardeşim ne işitirim, ne aklederim, ne alimim, ne tefekkür ederim diyorsan veya diyorsa bir kimse o zaman biz de ona söz meclisten dışarı deriz kardeşim. Senin insanlar arasında sayılma hakkın kalmaz. Ne düşünüyor ne diyor, ne alim olarak, vasf, ne alim vasfıyla bakıyor, ne de tefekkür ediyor. E bu bu nitelikleriyle iki ayak üzerinde durması ona bir şey kazandırmıyor yani. Ne diyor ayet-i kerime? İnhum kel anam belhum ve zal. Etehse bu enne ekferahum Onların sen çoğunluğunun dinleyip aklettiklerini mi zannediyorsun? Ha, öyle değilse o zaman dinleyip akletmiyorsa hiç kusura bakmasın. Çok şeyler kaybediyor. Bu ayetler üzerinde tefekkürü kaybediyor. Velev ki isminin başında sonunda ortasında dünya kadar ünvanı olsun. İstediği kadar da ödül almış olsun. Mesela. Yakışmaz olmaması gerekir. وَمِنَ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِأَمْرِهِ Buyurun. Bütün astronomi ilmi, astronomiyle alakalı kanunlar adeta bu ayet-i kerimenin içerisinde. Onun ayetlerinden birisi de göklerin ve yerin onun emriyle ayakta durmasıdır. Bir başka ayet-i kerimede Allahu Teala gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten ay Allah. Cenab-ı Allah'ın gökleri görebileceğimiz bir direk. Gerçekten bir direk var mı? Yok. Görebiliyor muyuz? Yok. Bu neye delalet? Enteresan bir takım direklerin olduğunu mu gösteriyor acaba? Öyleyse gökteki bu kadar cismin aynı zamanda bir de çekim kuvvetleri var. Hem merkez kaç kuvvetleri hem de çekim kuvveti. Ve bu muazzam bir denge oluyor. Sayısız gezegenler o sayısız gezegenlerin oluşturduğu galaksiler, sayısız galaksiler, tasavvur edemiyoruz ki. Akıl hayal duruyor. Böyle uçsuz, bucaksız bir kainat ve bütün bunlar onun bir emriyle ayakta duruyor. Yani varlıklarını sürdürüyor, devam ettiriyor. Gökler ve yer onun emriyle. Bunun izahını Bilmiyorum fiziksel olarak veya astronomik olarak yapmak mümkün mü? Veya ne kadar yapılabiliyor? Ama Cenab-ı Allah bunlar benim emrimle ayakta durabiliyor diyor. Benim emrimle hayatta duruyor. iza اِذَا دَعَاكُمْ min al الْاَرْضُ Sonra diyor iş, nasıl ki bu koca kainat benim emrimle duruyorsa... Yeryüzünde karıştıktan sonra öldükten sonra darmadağın olduktan sonra sizin oradan çıkmanız başta başladı ya bir önceki ayet-i kerime yani geçen derste gördüğümüz son ayet-i kerime 19. ayet-i kerime işte böyle çıka öldürü, böyle çıkartılırsınız tekrar oraya girdi. İşte bunu o rahatın orayla bağlantısını kuralım. Sizi yerden bir defa çağırdı mı? bir çağırış çağırdı mı, İzâ entûm tahrucûn. Hemen verirsiniz. Öyle, ya kardeşim ölmüşü çürüyeceğiz, bilmem ne, çürümüş olacağız falan filan. Sanki allah Teala bunları bilmiyor. Haşa. Bir çağırışa bakıyor demek. Cenab-ı Allah bizi bir çağıracak. Her birimiz ne oldu ne oldu diye belki hayretle etrafımıza kalkarak bakınacağız. Ve izahum kıyamun vurun diyor. Aynı aniden diyor bir bakarsın ki onlar ayağa kalkmışlar, sağlarına sollarına bakınıyorlar. Rabbim o Aya kalkışın da dehşetinden şaşkınlığından muhafaza buyurun. Kısacası ve lehü men fi's semavati vel ard kullu lehu qanitun. Mesela budur. Göklerde ve yerde kim varsa yalnız ve yalnız onundur. Üstelik Hepsi küllüllehû qanitun. Hepsi ona itaatle boyun eğerler. Yani Ey insanlar siz istediğiniz kadar isyan edin. Bana itaat etmeyin. Siz okyanusta bir damla bile değilsiniz. Çünkü hepsi ona göklerde ve yerde kim varsa Boyun eğer. İnsan okullarından birileri, bir miktarı veya hatta çoğunluğu veya hepsi boyun eğmemiş. Eyenlere nispeti ne kadardır ki? Ne kadardır ki? Kıymetleri yok. Kıymetleri yok. İşte bilginlerin bize fikir vermek üzere söylediklerine göre... Eğer yanılmıyorsam güneş sistemi için söylüyorlar. Bilenler varsa düzeltsin. Ya güneş Sistemi'dir veya bizim içinde bulunduğumuz e, samanyolu galaksisi içindir. Güneş sistemi ya bu galaksi hangisiyse artık şu anda hatırımda tam değil. Bir futbol sahası gibi olsa dünya o futbol sahası içerisinde bir çocuk güllesi kadardır. Belki o kadar bile değildir. E şimdi dünyanın sadece bir galaksiye nisbeti bu iken sayısız galaksileri ihtiva eden bu kainatta dünyanın ağırlığı, kıymeti, varlığı ve bunun üzerinde insanların kıymeti nedir ki? Dolayısıyla hepsi zaten Allah'a itaatle boyun eğiyorlar. Sen istersen başka kaldır. Ne yazar? Hepsi çünkü ona itaatle boyun eğiyor. O halde mesaj burada ne? Ey insan, senin de ona boyun eğmeye ve böylelikle şerefinle şerefini yüceltmeye, yükseltmeye, insan olma haysiyetini korumaya ve onun gereğini yapmaya ihtiyacın var. Cenab-ı Allah bizleri, ahseni takvimde yaratılmış olmanın şûuru ile hayatlarını devam ettiren ve bu esas ve bu doğrultuda yaşayan kullarından eylesin. Subhan rabbity rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alamin.